Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, gezegenimizin bize ayırdığı bir yıllık doğal kaynak kapasitesini dün 8 Ağustos itibariyle tükettik. Dünya Limit Aşım Günü bu yıl 5 gün daha öne çekildi ve 8 Ağustos 2016'ya geldi. İnsanların dünyamızın doğal dengesini bozmadan bir yıl içinde üretebileceği kaynakları tükettiği günü gösteren Limit Aşım Günü bir yıl önceki 13 Ağustos'u işaret ediyordu. Bunun nedeni bir yıl öncesine göre okyanusların ve ormanların emebileceğinden daha fazla sera gazı emisyonu üretmemiz, balık stokları ve ormanları kendilerini yenileyebileceklerinden çok daha hızlı bir şekilde tüketmemiz. Küresel ayak izi ağı yani Global Footprint Network (GFN) diye de geçiyor adlı uluslararası araştırma kuruluşunun sağladığı veriler dünyadaki tüketimin karşılanması için artık 1.6 dünyaya gereksinim olduğunu gösteriyor. WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem'in ifadesiyle dünyayı bir elma ağacı kabul edersek şu anda yaptığımız o ağacın bize verdiği elmaları yemekten öte ağacı kesmeye başlamak. Kalem limit aşımına en hızlı katkıyı artan karbon emisyonlarının yaptığına dikkat çekerek Paris Anlaşmasının işaret ettiği yolda ilerleyip karbon ayak izimizi 2050'de sıfıra yakın bir seviyeye getirmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Küresel ayak izi ağı başkanı Dr. Matthias Wackernagel de tüm bu olumsuz tabloya rağmen günümüzün teknolojik olanaklarının ve bu olanakların olası kayıplar karşısında sağladığı finansal getirilerin bizim için iyi haber sayılabileceğini düşünüyor. Wackernagel bu fırsatı yenilenebilir enerji gibi gelişen sektörleri canlandırırken iklim değişikliğiyle birlikte anılan yetersiz altyapıyla ilgili risk ve maliyetleri de azaltacak hala ihtiyaç duyduğumuz tek kaynaksa politik irade diyor bu konuda gereken başka her şey var. Dünya nüfusunun ve tüketimin artması, sera gazı emisyonlarındaki artışın da etkisiyle 2000 yılında eylül ayına denk düşen dünya limit aşım gününü bu yıl 8 Ağustos'a kadar çekti. Tek tesellimiz son 5 yılda dünya limit aşım gününün daha erken bir tarihe alan hızın Biraz yavaşlamış olması ve birçok ülkenin bu konuda olumlu adımlar atmaya başlaması. 2016'nın ilk 3 ayında elektrik üretiminin %97'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Kosta Rika ve birkaç gün boyunca tüm elektrik ihtiyacını yine yenilenebilir enerjiden sağlayan Portekiz bunlardan bazıları. 2030 yılına kadar ülkedeki et tüketimini %50 oranında azaltma kararı alan Çin hükümetinin Bu sayede karbondioksit emisyonlarını 1 milyar ton azaltmayı hedeflemesi de olumlu bir adım olarak sayılabilir. WWF Türkiye şirketlere üretim süreçlerinin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi, bireylere ise günlük hayatlarında daha iyi seçimler yapmaları doğrultusunda çağrıda bulunuyor. Güneş enerjisi kullanarak dünya turunu tamamlayan Solar Impulse 2 uçağının pilotları Bertrand Piccard ve Andre Borchberg, ...bir buçuk yıl süren turun ardından dünyanın farklı noktalarında uçarak temiz enerjiye dikkat çekeceklerini söylediler. İstanbul'un iki kıta üzerinde kurulu dünyadaki tek şehir olduğunu söyleyen Solar Impulse 2'nin pilotları... ...kıtaları ve insanları birleştirme özelliğini asırlardır koruyan kentin... ...insanlığı ve ülkeleri temiz enerji ve temiz gelecek mesajı etrafında birleştirme noktasında da önemli rol oynayabileceğini kaydetti... Dediler ki tarihi dünya turumuz boyunca Türkiye'den ve Türk gençlerinden gördüğümüz ilgi bizleri çok heyecanlandırdı. Bu proje onların geleceğe bakışlarını değiştirecek. Bu gençler elektrikli, motorlu, yolcu uçakları, otomobiller tasarlayacak diye konuştular. Pilotlar Türkiye'den projeye destek verenlere de teşekkür ederek İstanbul'da Boğaz üzerinde uçmak istediklerini söylediler. Solar Impulse'ın iki mucidinden biri olan Andre Boşberk'in en büyük destekçisi. Türkiye'li Yasemin Borşberg, tarihe geçen dünya turunun ardından yorgunluk atmak, tatillerini geçirmek ve bu tarihi anı torunlarıyla birlikte kutlamak için önümüzdeki günlerde Bodrum'daki evlerine gidecekler. Solar Impulse ekibine solo uçuş motivasyonu, stres yönetimi ve takım ruhu eğitimleri vererek katkıda bulunan Yasemin Borşberg, tarihin seyrini değiştirebilecek nitelikte böylesine anlamlı bir projede yer almaktan gurur duyduğunu kaydetti. Biri 2 yaşında diğeri 6 aylık iki torunumuz var. İkisi de şu an Bodrum'da yazlık evimizde tatilde torunlarımızı görmek ve başarımızı ailecek kutlamak için sabırsızlanıyoruz diye konuşan Boşberg çifti projenin gelecek adımlarının tohumlarının da her zaman çok huzur buldukları Bodrum'da atılacağına inandıklarını söyledi. Apple yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımların ardından enerji üretimine başlarken marka yaptığı üretimlerden elde edeceği fazla enerji de satma yoluna gidecek. Bugüne kadar yapılan girişimlerle adını da sıkça söz ettiren teknolojik alanın dışında da gelir elde etme şansı elde eden Apple yaptığı başvuruların ardından enerji satışı ile ilgili gerekli belgeleri aldı. Belgelerin temin edilmesi sayesinde enerji satışı konusundaki markanın önünde herhangi bir engel kalmadı. Apple tarafından önümüzdeki dönemlerde enerji satışının yapılmaya başlanacağı bildirildi. Ofis, merkez ve mağazalarda bulunan enerji ihtiyacının %93'lük oranını kendi ürettiği yenilenebilir enerjiyle karşılayan Apple hem çevreci hem de ekonomik bir çözümle birlikte bu konuda önemli adımlar attı. 3 farklı bölgede güneş enerjisi santralleri kuran ve buradan elde ettiği enerjiyi doğrudan merkezlerinde kullanan Apple fazla üretimler sayesinde satış işlemlerini de yapabilecek bundan sonra. Apple tarafından gerçekleştirecek bu hamlenin ardından yenilenebilir enerjinin daha fazla kişi tarafından kullanılabilir hale gelmesi mümkün. Apple bu alanda tercih edilmesinin nedenini tesislerin sayısının artması olarak gösteriyor ve bu da enerji maliyetlerini düşürebilir